Seherde uğradım ben bir güzele. Dedim sarhoş musun? Söyledi yok, yok. Ah elleri boğum boğum kınalı. Dedim bayram mıdır? Söyledi yok, yok. Dedim sırma nedir? Dedi telimdir. Dedim ince nedir? Dedi belimdir. Dedim emrah nedir? Dedi kulumdur. Dedim satar mısan? Söyledi. Yo yok Evet Merhabalar Radyo havan dinleyicileri Evet ilk okuduğumuz e, dörtlüklerde olduğu gibi bu haftada e, Emrah mahallesi olan e, Ercişli Emrahı işleyeceğiz Evet, evet öyle, Ben de Merhabalar diyeyim herkesin yeni yılını kutluyorum Ayrıca tekrardan e, Ercişli Emrahı anlatacağız Erzurumla Emrah da vardır bilinir Hı -hı. ve çok da karışır bunlar değil mi karıştırılır birbirine Erciş'te yani Van'da yaşayan Emrah'tan bahsedeceğiz bu arada evet. daha sonra da önümüzdeki günlerde de Erzurum'la Emrah'tan bahsederiz evet şimdi kısaca ee, şu, şimdi yaşam sısıyla ilgili çok fazla ve ben bilgiye rastlayamadım şöyle bir baktım hani elimdeki kaynaklara baktım e, interneti de gezdim ama e, işte şiirlerinden yine diğer ozanlarımızda olduğu gibi ee, şiirlerinden anlıyoruz ve o devirde yaşayan diğer ozanların bahsettiği işte şiirlerden ve menkabelerden anlatılardan ancak yola çıkıyoruz. Biz onların hayatları hakkında kesin net bir şey söylenmiyor tabii ki. Hı hı. Ee, bir Selvi Han'a aşık olması olayı var sadece rastladım ondan bahsedebiliriz. Bu Erciş Kalesi'nin başbuğu Mirzoğlu'nun, Miroğlu'nun Mirzoğlu sağcısı. Mahmut'un. Evet sağcısı Beyin. aşık Ahmet'in o e, oğlu olduğunu biliyoruz ama evet. dediğiniz gibi o. E, neydi? E, Miroğlu'nun kızı Selvihan. Evet. Yanlış değilse. Evet. Hı hı hı. evet Miroğlu Mahmut'un kızı. Hı hı. E, ve ona aşık oluyor değil mi? Büyüyünce evet. aşık hı hı. oluyor. Ama maalesef ki e, Şah Abbas'ın veziri Budak Han'ın e, Van'ı kuşatması ve işte tutsak olarak e, İran'a gitmesi, gitmesi sürgün olması hı hı. nedeniyle de orada onun maalesef de gidiyor. onun evet. peşinden gidiyor ve Orada işte sevgilisinden ayrılıyor. Yani Selvihan'dan ayrılıyor. Uzun bir süre sonra uzun bir süre bunlar görüşemiyorlar, ayrı Hı -hı. kalıyorlar. Ama daha sonra babası öğreniyor. Onları birleştirmek istiyor sanıyorum, değil mi? Hikayenin evet. devamını siz anlatın. Hı -hı. Yani o şekildeki tam olarak bende de o bilgi yok ama sizin söylediğiniz gibi Hı -hı. en son benim bildiğim kadarıyla hani o hikayeden ziyade Gaziantep anlatışında Emrah Haramilerbaşı Ahmet Tura'nın Erciş'e anlatışında ise Ağrı Dağı'nda bir mağarada atların başında elinde uzun zaman esir olarak kalır diye anlatılıyor. Hı hı. Yani e, bu Selvi, Erciş'e anlatışında Selvi adı Selbihan olarak geçiyor bu yüzden hı hı. de bildiğimiz kadarıyla da. Ama e, daha çok e, dikkat edilen diğer ozanlarda olduğu gibi er, Erciş ve Emrah'ın en büyük şeyi öz Türkçe'yi hani güzel kullanması duru şekilde kullanması evet. e, ve ağzıyla mesela Emrah ile Selvihan hikayeleri biraz önce anlattınız. Doğu ve gü, Güneydoğu Anadolu'da birbirinden farklı beş ağızda değişik şekilde söylenmeler yapılmış. Hı hı. Bu ağızları da hemen hemen karşılaştırıldığı zaman e, işte Erzurum ağzı ve Erciş ağzı gibi aşağı yukarı yedi parça on parça bölünebilecek e, işte ağızlar yapılan nevruzlar işte yapılmış onlarda. Evet. E, bizdeki şeyler bunlar hani genel anlatılanlarla beraber. Bir türküsüne bir, anlatınca hani Türkünüzde söyleyince bizi dinleyenler daha net anlayacaklar Zaten ne demek evet, istediğimizi. E, daha çok aşkı ve doğayı işlemiş erci işlemler Onlardan hemen bir tanesine Hı -hı. sonra gurbeti işlemiş. Evet. Ee, gurbetle ilgili de bir türküsü var. Bir yiğit gurbete gitse mi diyelim önce? Tabii tabii. Diyelim, yani... Onu diyelim. Başına Neler Gelir Garip Sıla Yandıkça Yaş Gözüne Dolar Gelir Garip Sıla yandıkça, şu gözüne dolar gel. Son sağlık. Çok güzeldi. Evet, güzel Senin de sazına sağlık. Erdem'ciğim evet. sağlasın. Çok güzeldi gerçekten. de. Şimdi biraz önce bahsettik hani Erzurum ağzı ve Erciş ağzı diye. Şimdi bu hikayelere çok parçalara bölmüş ama kısaca toparlarsak hı hı. şimdi aşk her iki ağızda da, yani hem Erciş ağzında hem Erzurum ağzında da bir nevri sabaha başlıyor aşkları. Emrah Çelebi Bağ'ı yani Erciş'in 5 km batısındaki Van Gölü e sahilinde kurulmuş tarihi bir köyde. Şeker bulağının üstünde uyurken pir elinden pir dolusu bade içerek sizin de geçen haftalarda anlattığınız evet, şekilde Selvi aşık oluyor. Erzurum anlatışında ise sevenler Emrah, Şah Abbas, Tiflis Hakimi, Kuhan'ın oğlu Mirze Ali. Sevilen ise Selvi, aldatıcı Kuhan ve Selvi'nin kardeşleri işte yardımcı Yakup dediğimiz Yakup Selvi'nin tayası Nazlı. ...Emrah'ın babası Aşık Ahmet'tir. Erciş anlatışında ise Selvi'nin kardeşleri yoktur. Bakın farklı farklı anlatışlar var. Evet. Gaziantep anlatışı da var. Orada da Ali Rıza derlemesinde şöyle diyor. Aşık Ahmet Erciş'e hariçten geliyor. Selvi İran padişahının kızıdır. Emrah Erciş'te badi içerek İran'a Selvi'yi aramaya gider. Hı hı. Hikayenin kahramanları Emrah, Selvi, Aşık Ahmet, Server Şah, Acem Şah, Haramilerbaşı Ahmet Turan'dır. Erciş anlatışı ile Gaziantep anlatışının birlik motifi Emrah'ın esirliği kısmı. Biraz önce girişte siz bahsettiğiniz kısım. Hı hı. Gaziantep anlatışında ise Emrah Haramilerbaşı Ahmet Turan'ın. Erciş anlatışında ise Ağrı Dağı'nda bir mağarada biraz önce söylediğim gibi başının elinde uzun zaman esir kalıyor. Şimdi Erciş anlatışında Selvi'nin adı Selvihan olarak geçiyor. Hı hı. Erciş ve Erzurum anlatışlarının birleşik motifi ise önceleri Selvihan, Selvihan'ın aşık olan Abbas'ın daha doğrusu, sonradan da Emrah'ın ve sevgilisinin koruyucu ve kurtarıcı oluşudur. Dolayısıyla bunlar farklı farklı yörelerde, Doğu ve Güneydoğu anında farklı, farklı hikayeler var, gibi evet. ama sonuçta esas özü Ercişli ile aşık seven, aşık var bir, ve Selvi diye bir kız birine var var aşık, aşık oldu. Olmuş. Evet bu, bu konuda da e, ...hikayelerde özünde Orada bu çıkıyor. Evet. bütün yaşıyorlar. Evet. E, acaba Tutam Yareli'nden Tutam türküsünü... ...herkesin de çok bildiği ve sevdiği bir türkü var biliyorsunuz. Onu acaba Selvi'ye ararken mi söylemiş? Bence öyle. Hiç. Çünkü aşk olduğu için hemen yere dinleyelim, gelmişken dinleyelim bakalım, bakalım evet. onu da. Evet Erdemcim, Tutam Yareli'nden Tutam. Çok güzel. Evet, sağlarlar. Aşk böyle bir şey demek ki. Evet, evet, yollara, dağlara çıkarıyor işte. işte böyle bir. Çıkartıyor. Evet. E, şimdi yine günümüzle bağlantı anlamında e, kullanmak gerekirse de aslında 2 Ocak e, Çarşamba günü e, Doğum günü olan genç yaşta kaybettiğimiz Barış Manço'nun da Doğum günüydü. Evet, evet. evet. E, o da. Ee, şimdiki ozanlarımız Anadolu'daki ozanlarımız gibi yani çok e, kısaca yani anlatmakta da fayda var. Yani İstanbul doğumlu fakat e, yurt dışında okumasına rağmen yani devlet konservatörü, klasik Türk sanat müziği hocası, sanatçısı e, ve e, kendini iyi yetiştirmiş uzun zamanda hı hı. Anadolu e, folklorunu, ...rak tarzında evet, evet. söyleyerek... Türküleri ...insanlara... ...türküleri farklı bir evet, ...ve sevdirmiş birisi. gençlere özellikle değil mi? ...hatırladığımda hani ilk kaydettiği... ...onun eski gruplarından biri... ...Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar... ...ve kızılcıklar oldu mu türkülerini... ...hani o evet. dönemlerde söyleyip de... ...kaygosuzlar mıydı onun gruplarını? ...harmoniler, grup. ilk ilk çıkan harmonilerdi. Bir grup, bir grup daha vardı sanki kaygosuzlar gibi... ...kafadarlar diyebiliyorum ama... ...o kaygusuzlara bilemiyorum... ...kafadarlar vardı şey var. Hani harmoniler grubu vardı. Hı hı. En son zaten Barış Manço Kurtaran Ekspresisi evet, döneminde bildiğimiz. Yani o yüzden de şimdi onu da burada analım. Türkülere de evet, evet faydası dokunmuş. destek veren birisiydi. İyi bir sanatçımızdı. İyi bir de. Iyi bir bir çok genç kaybettik. Hı hı. Evet onu da. Evet. Burada şimdi zamanı gelmişken. Ruhu şad olsun evet, diyelim. Evet. Ruhu şad olsun diyelim. Hı hı. Ercişli Emrah'ın en son Hani söylediğimiz kadarıyla fazla elimizde şey eser, onun hakkında bilgi yok ama eserleri çok. Eserleri oldukça çok, fazla evet. ve türküye çevrilmesi de güzel aslında. Hani evet. Bazı mesela ozanlarımızın çok fazla şiiri var. Ama, ama türküleştirilmemiş. Söyleyecek ve evet, türkü bulamıyoruz mesela. Hı -hı. Yani şiir Bir anlamda var. Yani çok güncelleşmemiş, çok e, yayılmamış, çok bilinmiyor mesela. Geçtiğimiz haftalarda buna benzer evet, örnekler evet, yaptık örnekler ama yapmıştım. dediğiniz gibi. Şimdi bu değişik anlatışlarda da şunu ortaya çıkartıyor bizde. Şimdi bazı kahramanlar... ...aynı hareketlerde bulunuyorlar... ...Ercişli emrahtı olduğu gibi... ...fakat aynı olaylara sebep oluyorlar... Hı -hı. ...fakat başka adlarla... E, sebep oldukları olaylar da... ...aynı olan kişilerde farklı farklı hikayelerde... ...anlatılabiliyor... ...şimdi burada işte, an önceki anlattığım Antep ağzı... Evet, evet. işte ...ercişli ağzı ya da Erzurum ağzı... ...falan dediğimde de... Hı -hı. E, ...sonuçta biz buradaki... ...Ercişli Emrah'a döndüğümüz zaman... ...hikayedeki e, söz edilen... Van'ın kuşatmasına baktığımız zaman işte 1605 yılında kuşatılmış ve evet. Kuyucu Murat Paşa'nın işte sadrazam, sadrazam olduğu olduğunu. dönemde hı hı. 1610 yılına kadar sürmüş. Yani 5 yıl kadar sürmüş. Ercişli Emran da o yıllarda aşık olduğunu düşünüyorlar. Evet, gençlik çağları. Gençlik çağları. Yani doğum tarihinde evet, öyle 1585 tahmini, gibi evet, tahmin edebiliyorlar. Hı hı. E, tabii bir sürü şey var hani uzun uzun e, bunları anlatamayacağız çocukluğu Eğerci şahızın anlatılan işte babası Miroğlu ile divan'da meydanlaşması, Şah Basın veziri Şahbudakın Van kalesinin muhasirası kısmındaki olan kısmı, Şahbudakın adamlarının Erciş'te e, hayvan bahçesinde Selbyhan'ı kaçırarak İran'a götürmeleri, Emrah'ın Selbihan aramaya çıkması, Şah Basın yanında bulunması gibi. Hı hı. Evet. Böyle. Değilin bir virgül koyalım orada. Teyze tamam. abi sana. E... Erdem'de. Er, Erdem'den hemen bir dinleyelim, türkü he. dinleyelim. Evet, benim, bence de Ağlar Gurbet'ten Geldim desi. Yine güzel bir gurbet türküsü ve Erdal Erzincan e, ağzıyla, yorumuyla dinledik biz bunu. Erdem'de güzel söyler. Zaten o da Öyle Erdal Erz Erz Erzincan ağzıyla söylüyor. Evet, evet. Onun <gülüyor> evet. öğrencisi olarak. Evet. Alar gurbetten geldim geldim ki nazenim gitmiş bir daha saz alma mele salınıp gidenim gitmiş bir daha saz alma mele salınıp gezenim gitmiş aynasın verin dizine sürmeler çeksin gözüne. Siyah yüzün mah yüzüne sarayıp düzenim gitmiş. Siyah zülfün mah yüzüne tarayıp düzenim gitmiş. Bir daha içmenem bade sırrımı vermemem ya da uçtu göbel kaldı ya da göllerde gezenim gitmiş uçtu göbel kaldı yara göllerde gezenim gitmiş emrahım bende varısam düşmandan ayıf alırsam Vadem yeter ben ölürsem, kabrimi kazanım gitmiş. Vadem yeter ben ölürsem, kabrimi kazanım gitmiş. Evet ağzına sağlık, teşekkür ederiz. Emrah'tan güzel bir yine gurbet türküsüydü. Bir türkü daha dinleyelim Erdemcim senden, hiç ara vermeden hemen. Hele bağırma, gönül gurbet ele varma. Ya gelinir ya gelinmez her güzeleme il verme Ya sevilir ya sebilmez. gel nazlım gel gel. Her güzeleme il verme, her güzeleme il verme ya sevdir ya sevdirmez gel nazlım gel gel sazlım gel gel, gel gülüm gel gülüm. gel gene gene gel gel Yürüktür bizim atımız, yürüktür bizim atımız Yardan atlattı zatımız, gurbet kımatımız kıymatımız Ya bilinir ya bilinmez, gel haydın gel gel Kurbet elde kıymatımız, kurbet elde kıymatımız Ya bilinir ya bilinmez gel nazlım gel gel, gel sazlım, gel. sazlım gel. gel gel gülüm gel gel gel ey, gel ey, gel ey, gel gel Bahçemizden aracı bahçemizden aracı kimi tatlı kimi acı benim derdimin ilacı ya bulunur ya bulmaz gelmezdim benim derdimin ilacı, benim derdimin ilacı Ya bulunur, ya bulunmaz, gel nazlım, gel, gel, sazlım, gel, gel gülüm, gel, gel, gel, gel, gel, gel Emrah der ki düştüm dile, emrah der ki düştüm dile Bülbül figan eder güle, güzel sevmek bir sarp kale Yalanır yağdımlar, gel nazım Güzel sevmek bir sarf kale, güzel sevmek bir sarf kale. Yalınır ya gel, gelmazlım gel sazım, gel sazlım gel, gel gülüm gel gel ey gele, gele ey gel. Ağzına sağlık iki güzel türküyü Erdem seslendirdi. Evet, ağzınıza sağlık ikinizin de. Sağ Gerçekten güzel türkülerdi. Güzel e, bu şekilde türküler. ozanımızın da hem türküleriyle hem de eee değiş şeyleriyle, hayatıyla evet, almış, almış olduk. olduk. Ama benim sevdiğim bir türküsü daha var. Onu da ben söylemek istiyorum. Tamam. Her zamanımız var. Var sakit, var ne demek? Yani böyle. Önce... Ne güzel, ne güzel Söyleyelim. böyle sizin sesinizden. Hemen bağlayalım. Ardına bağlayalım. Türkülerle geçsin zaten. Bugün evet. Ben bir güzel gördüm. Bakar Cennet Sarayı'ndan. Kamaştı gözümün nuru. Onun Hüsnü Cemal'inden diye devam eden salındı bahçeye girdi diye biz biliyoruz. Evet, ama ilk, ilk dörtlüğü böyle. Hı hı. Sözleri nasılladı mı? Evet, evet. Devamında da e, başka değişik versiyonları var aslında bunun. İşte şimdi söyleyeceğim versiyonda olanı var. Bir de ayrıca e, Erkan Orlar söylediler. Ha, İsmail, İsmail. hakkıyla beraber farklı bir versiyondu. İkisini de severim tamam. ben. Bu şekilde bir söyleyelim bakalım. Deneyelim. Çiçekler selamı durdu, salındı bahçaya girdi Çiçekler selamı durdu. Mor menekşe boyu neydi? Güne kızardı icabında. Mor menekşe kızardı hicabından yaral yar yar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 Bahçanın kapısını açtım, sandım ki cennete düştüm. Ben o yerden ayrı düştüm, elin dilinden dilinde. Ben o yarına ayrı düştüm Elin delinden delinden Yara ne yar, yara ne yar Bahçanın kapısı gölüdür, dalında öten bülbüldür. Bahçanın kapısı gölüdür, dalında öten bülbüldür. Sefil emrah sana goludur bağışla geç günahından. Rah sana goludur başla geç günahından yaralıyor yaralıyor yar. Ağzınıza yar. sağlık. Evet. Böyle Dolayısıyla Ercişli çirkin. Emrah, Sefil Emrah. Sefil Emrah, ee, yani... demek ki şey, kendisine Sefil dedi bence. Çünkü onun eserleri içerisinde evet. yanlış konulacağını sanmıyorum. Biraz önce oldu. söyledim ya, farklı ya. adlarla evet, evet. farklı Aha. hikayeler birleştiriliyor. farklı yorum demek ki Sefil diye de niteledi. Olabilir, evet. E Biliyorsunuz bazı ozanlar kendilerini çok e, naçizane nitelerler, alçak gönüllü nitelerler. İşte garip gibi, Sefil gibi. Bu da onlardan birisi olsa gerek Evet. diye düşünüyorum. Olabilir. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi söylediğimiz suya da söylemediğimiz ne kaldı diye şöyle hemen bir bakıyorum. Aslında Sefil Emrah'tan Erdemciğim bir türkü daha alalım senden de kapanı şöyle yapalım. Çırışır bülbüller gelmiyor baba. Dost bağından yar yar gül aldı gitti. Yüz bin mihnetin en bir bağ bitirdi. Ben yarım. Bezettim Yar yar el Gitti Yüz bin mihnet Çektim daha gerek Haydi ömür ister yar yar bir daha göre Yar elden aldı o kandı felek Ahtı gözüm yaş yar yar sel Oldu gitti Yar aldım aldı o kanlı felek Ahtı gözüm yaşı yar yar oldu gibi Nazlı yardan kem haberler geliyor Dostlarım ağlıyor yar yar düşman gülüyor Dediler ki sefil emrah ölüyor Kimi kazma kürek yar yar bel aldı gitti. Dediler ki sefil Emrah ölüyor Kimi kazma kürek yar yar bel Evet ağzına sağlık Erdem'cim, sazına sağlık. Çok güzel eserlerdi. Evet. Dolayısıyla Ercişli Emrah'la Sefil Emrah dediğimiz kişinin aynı kişi olduğunu düşünerek evet. bunları tamamlamış olduk. Biz biliyorsunuz 2012'nin son haftasındaki yaptığımız programda iyi yıllar diledik, beklentilerimizi söyledik ama ne yazık ki 2013'e öyle iyi şeylerle giremedik. Niçin öyle dedik? Umutlarımızı 2013'e aktardık ama gördüğümüz kadarıyla emek kısmında biraz e, problem oldu. Çünkü şişe camdaki o hey tekstil'deki olan işçilerin 326 gündür direnişleri vardı. E, aşağı yukarı o yılbaşının akşamı hani bizim evlerimizde eğlendiğimiz dönemlerde onlar da e, direniş çadırlarında geçirdiler. Sadece onlar mı? Hayır. Şişe cam fabrikasının Eskişehir'e taşınmasıyla e, Topkapı Şişe cam fabrikasındaki işçiler de e, işten atıldı, işsiz kaldılar. Onları da yine bu sene e, doğal olarak e, 2013'ün ilk ayı yani ilk günü işsiz olarak aldılar. Dolayısıyla 2013 yılı sadece dediğimiz gibi sağlık sektöründe de başlamıştı. E, bunu bildiğimiz kadarıyla şey işte İzmir Ege Doğum Evi Kadın Hastalıklarındaki e, 63 temizlik işçisinin hı hı. taşeronu değişti. Onların işten atıldılar. Bu böyle devam edecek görülüyor ki 2013 yılı direniş ve e, daha çok e, şeylerin eylemlerin İşçi yılı emekçiler için, emekçiler için zor geçecek diye düşünüyoruz bizim açımızdan da önemli hani bu baktığımız zaman çünkü mesleki olarak da e, problemlerimiz var hı hı. radyo havan dinleyicileri şimdi özellikle dinleyebilirler Yodasının sayfasında o da yönetim kurulu e, yazdı hani şey olarak ama burada radyoda anlatmakta faydamız var meslek birliklerimiz daha doğrusu yasa değişiyor e, TUMOP'ta da bu yasaya ilk değiştirilecek olan yasaların arasında bu torba yasası içerisinde tüm Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecek düzenlemelerle yapı denetiminden fikir sanat eserlerine, imar kanundan TUMOP kanuna kadar bir diz değişiklik öngörülmektedir. Şimdi yapı denetim kanunu, imar kanunu, kıyı kanunu, mera kanunu gibi değişiklikler denizlerimizi, kıyılarımızı, yaylılarımızı, meralarımızı, ormanlarımızı ve madenlerimizi tarım alanlarımızı yapılaşmaya aç, aç, açılması açısından amaçlanmaktadır. Bu torba yasa meclisten geçtiği takdirde bütün ülke kaçınılmaz olarak bir inşaat alanına dönüşecektir. Meslek birliklerin ve onlara bağlı odaların temel görevleri arasında da üyelerinin ve vatandaşların hak ve çıkarlarını korumak yer almaktadır. Her meslek kuruluşu kendi alanında toplum çıkarlarını zarar veren ve kamu yararı yerine rantı öne çıkaran uygulamalara karşı mücadele etmelidir. Meslek birlikleri Anayasa ile bağdaşmayan ve meclis iradesini dışlayan bu uygulamalara karşı toplumsal muhalefet görünü üstlenirler ve yasalarından aldıkları güçle hareket ederler. Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği yani TUMOP ve bağlı odaları torba yasada yer alan kentsel rant alanlarını toplum yararlı yaklaşımıyla önleyecek potansiyeli sahiptir. Bu nedenle hükümet aynı torba yasaya TUMOP kanunu değişiklik yaparın düzenlemeyi de koyarak ülkemizin en fazla üyeye sahip meslek birliğini işlevsiz hale getirmeyi amaçlamaktadır. Yapılacak değişikle TUMOP'un bugünkü yapılanması ortadan kaldırılmakta, ilgili bakanlığın genel müdürlüğü gibi çalışacak yandaş örgütler oluşturması hedeflenmektedir. Toplum yararı için çalışmalar rafa kaldırılmakta, kamusal hizmet tasfiye edilmekte, odalar üzerinde kesin ve mutlak bir denetim kurulmaya çalışılmaktadır. Şimdi... TUMOP gibi sadece e, TUMOP'ta kalmayacağını düşünüyoruz. Bugün TUMOP yasasını değiştirme yönelik çabalara karşı tüm meslek birlikleri ve bu birliklere bağlı odalar birlikte hareket etmek zorundadırlar. Dolayısıyla İktidarın dikensiz gül bahçesi yaratma çabası toplumda her alanda giderek artan gerilimi yeni bir toplumsal krize dönüştürecektir deyip İstanbul Eczacı bu konuda kamuoyuyla paylaşmış. Dolayısıyla biraz önce anlattığımız işsizlikle beraber ciddi anlamda toplumda büyük değişiklikler olacaktır. Hı hı. Buradan Radyo Hava dinleyicilerimize de e, emek kısmını çok öne çıkardıkları için biliriz. Bu konulara da duyarlı olacaklarını bilincinde olarak Teslim Abdal'a e, geçebiliriz hocam. Geçiş evet. alım diyorsunuz. Peki Teslim Abdal kimdir? Teslim Abdal da yine 17. yüzyılda yaşamış Alevi ozanlarından birisidir. Evet. Diğer büyüklerimiz gibi ve e, halk edebiyatında önemli bir yeri vardır. Pek çok türküsünü biz yine e, çalar söyleriz, değişlerini çalar söyleriz. Özellikle e, Alevi cemaati çok iyi bilirler ve cemlerde de onun değişleri, nefesleri sıkça söylenir. Özellikle şu e, seherde bir bağ girdim, ne bağ duydu ne bağ bancı. El vurup güllerin derdim. Ne bağ duydu, ne babancı bancı. başlayan ve devam eden e, değiş tarzındaki türküsünü biliriz. Biraz sonra da söyleyeceğiz. Biraz sonra değil, söyleyelim hocam. Hemen söyleyelim Tabii. mi? Peki o zaman ne güzel. Erdemciğim hemen Abi, bu başlayalım. Bu kadar konuşmanın üzerine. Peki. <gülüyor> Sandım ki cennete düştüm Yari ha buluştum Ne bağ duydu ne babancı bancı Ne bağ duydu ne bağ bancı. Herin bülbülü öttü, östü de murada yetti Teslim abdal yükün tuttu Ne bağ duydu ne babancı bancı Ne bağ duydu ne bağ bancı Ne bağ duydu ne babancı bancı Ne bağ duydu ne babancı bancı, ne bağ duydu, ne bağ bancı. Çok güzel. Evet. Gerçekten teslim de güzel. Abdaldan güzel bir değiş. Evet teslim Abdal deyince hocam hani e, benim e, kaynaklardan çıkardığım kadarıyla e, ayrı ayrı işte değişik değişik teslim Bilinen, Abdallar evet. gözüküyor. Hı -hı. E, bir de hani herkesin şöyle bir mehter takımının söylediği bir şey var teslim Hı -hı. dede teslim baba. E evet, kahraman mi? Türk Milleti denilen Hı -hı. bir şey. Ee, bu da sanki onunla alakalı mı bilmiyorum bu o değişik teslim abdallardan birisi olduğu söyleniyor evet. Bağdat'taki işte sefere Hı -hı. E, gittin, gitmesinden dolayı ama bizim konumuz olan o değil. Yani Hı -hı. onunla ilgili değil çünkü e, şeyde de türbelerinden yola çıkarak üç tane türbesi var hani bilinen. Evet. Ee, burada birincisi Trakya'da Keşen'e bağlı teslim abdal köyü, Hı -hı. ikincisi Denizli dolaylarında, evet. üçüncüsü ise Çorum'un teslim köyünde. ...dolayısıyla... Evet. ...bendeki kaynaklarda daha da fazla... Öyle ...yani mi? Ankaralı teslim abdal... Yine ...Elazığ'da var bir ha, teslim farklı abdal... ...farklı teslim abdallar var ama evet, hani burada evet. söylediğimiz şey... ...türbe olarak üç tane gözüküyor... Hı hı. ...köy işte Keşan, Denizli evet. ve Çorum... ...Denizli'deki olan... Teslim Abdal hı. olduğu söyleniyor. Diğerlerinden farklı olarak. Hı hı. O yüzden onu farklı işte Ankaralı, Elazığlı evet. Şeyh Hasan falan değil onlar farklı, değil. Farklı farklı. hani söylenenler biliniyor. ama dediğimiz gibi bizim bildiğimiz kadarıyla Alevi ozanlardan biri. Biraz önce girişte de siz söylediniz. Türbesi ee, şu anda Çorum'da olan mı diyor? Yok değil. Denizli'de. Denizli'de olan. Denizli'deki olan. Yani daha o bilinen o. Hı hı. Söylenen çünkü te, Çorum'daki farklı. Ee, buna göre ner nasıl dersek Denizli'de işte kendi adıyla anılan bektaşi tekkesinde gömülü. Ona göre insan dile gelip konuşan bütünlüğü içinde Kur'an'ı kendi özünde taşıyan bir varlık olarak gözük düşünüyor. Dahası insan Kurandır diyor. Evet. Yani e, biraz hani alevilik bektaşilik felsefesinde var hani. Bahsetmiştim. Aynen evet. öyle. Orada hı. da e, insanı Allah'ın hani insanda insandır. var olduğunu evet. e, söyleyen bir felsefe. Hı hı. E, dolayısıyla e, Teslim Abdal ve halk arasındaki işte olan söylenceler var. Yani biraz ondan bahsedeyim. Siz yine başka diğer konulara girersiniz. Teslim Abdal'ın yaşadığı yıllarda İbrahim Paşa adında bir Osmanlı padişahının e, seyis başısı var. Bu zat bir gece rüyasında Şeyh Hasan köyünü, oradaki Şeyh Hamit Dede yatırını görüyor. Yatırın üzerindeki başındaki fesi çıkarıp koyuyor. ...daha yani hiç elde fesi tekrar başına konduğunu görüyor. Bu rüyanın etkisiyle Şeyh Hasan köyünü aramak üzere yola çıkıyor hmm. İbrahim Paşa. Evet. Araya araya Fırat Nehri kıyısına geliyor. Oradan da o zaman tek nehir Nakiler olan kelek ile... ...hani kelekleri belki bilirler hani sal gibi bir şey aslında... Hmm. Nehri geçip köye geliyor köyde başı kavuklu birçok dede ve şeyh var bunların hepsi kendi çaplarında mucize sahibi kişiler teslimatlar ise divana kabul edilmediği için adamdan bile sayılıp cemaate yer almıyor hı hı. İbrahim Paşa bu kavuklu kişiler rüyasını anlatıyor Kavuklular da uyanıklar tabii diyorlar peki paşam sen kurban kes köylüye yedir biz gerekeni yaparız diyorlar. İbrahim Paşa birinci günü bir kurban kesiyor. Şeyhin birisi İbrahim Paşa'nın fesini el değmeden başına gidirmeye deniyor, başaramıyor. İkinci günü bir kurban, üçüncü günü bir kurban derken 40 gün kurban kesiliyor. Ama bir türlü İbrahim Paşa'nın başına işte el değmeden fes geçilmiyor. Şimdi İbrahim Paşa da hiddetleniyor ve benim rüyam yalan değil diyor. Mutlaka içinizden birisi fesi bana gidirecek. Yoksa bunu başaramazsanız hepinizi kılıçtan geçireceğim diyor. Bunun üzerine herkes telaşlanıyor. Ne yapacağını şaşırıyorlar. Neticede orada bulunanlardan bir aklına Teslim, teslim Abdal, abdal geliyor. geliyor. Diyor ki bunu te, yapsa yapsa Teslim Abdal yapar diyor ve onu çağırıyorlar. Teslim Abdal da fakir olduğu için civar köylerden olan Boran köyünün sığırlarını otlatıyor, çobanlık yapıyor. Birkaç kişi hemen yola çıkıyor. Teslim Abdal'ı otlakta buluyorlar. Aman diyorlar işte böyleyken böyle. Teslim Abdal diyor ki ya benim bu sığırlarım ne olacak diyorlar hani ben gidersem. Biz senin sığırlarını otlatırız diyorlar. İki kişiyi sığırların yanına bırakıyorlar. Ve Teslim Abdal'ı alıp Şeyh Ahmet'e de yatırımını yanında bekleyen İbrahim Paşa'ya getiriyorlar. İbrahim Paşa Teslim Abdal'ı görür görmez tanıyor. Çünkü rüyasındaki gördüğü kişinin olduğunu görüyor. Çevresindekilere diyor ki işte bu iş bu yapacak diyor. Hı hı. Yine kurbanlar kesiliyor. Dualar ediliyor. Köylü yiyor içiyor. Türbenin içine giriyorlar. İbrahim Paşa fesini çıkarıp yatırım üzerine koyuyor. Teslim Abdal Nazan ile fesin başına paşanın başına gelmesini söylüyor. İşte defa bu olayı tekrarlatıyor. Üçünde de Fes Paşa'nın başına el değmeden geliyor ve Paşa da kalkıp diğer kavuklara dönüyor ki Hey Allah'tan korkmazlar gerçek kişi ve er, gerçek er bu zat diyor sizler kendinize boş yere süs veren yalancılarsınız diyor Ve onları kovuyor sonunda Paşa Teslim Abdal'ın dua ve hibmetlerini alıp gitmek üzere Fırat Nehri'ne geldiğinde Teslim Abdal geri çağırtıyor Ona bir delilik yaparak aklını karıştırıyor Paşa da diyor ki ya eyvah iyi bir er ama diyor. adam deliymiş ya diyor <gülüyor> Sonra da Teslim Abdal Paşa'ya şimdi gidebilirsin deyip gönderiyor onu. Orada bulunanlar Teslim Abdal'a diyorlar, niye böyle yaptın diyorlar. O da böyle yapmasaydım diyor. Köyümüzde ne ikrar kalırdı ne iman diyor. Hani o da öteki şeyhlerin iman şeyi zayıfladığı için <gülüyor> o anlamda evet. ben diyor yeni deli olarak bilineyim diyor. Hepsini Paşa alıp götürüyor. Şimdi ikinci, <gülüyor> ikinciklendiği için hepsini burada bıraktı diyor. İbrahim Paşa da oradan alıp Malatya'yeline geliyor. Bugünkü Paşa Köşkü denilen ev yaptırıp konaklıyor. Şimdi biraz önce sizin söylediğiniz e, dörtlüklerle beraber işte Hı -hı. ne bağ duydu ne babancay ile bitiriyor. Dolayısıyla güzel e, biraz önce sizin söylediğiniz gibi hani değişik menkübelerden bir tanesiydi bu evet, da ozanlarımızla evet, ilgili. Gayet güzel. Evet, evet hocam. Ee, bir türkü arası daha verelim sonra devam Hı -hı. edelim Teslim Abdal'ı anlatmaya. Erdemcim, gel ha gönül havalanma diyelim. Yine herkesin de çok bildiği, severek dinlediğimiz bir türkü. <Gülüyor> Bir Biraz önceki söylediğimiz gibi Sefil Emrah'ta da aynı şekilde yani e, büyüklük göstermemenin ne kadar ozanlar tarafından öne çıkarıldığını olduğuna, evet, e, gösteren işte bir... Kendilerini küçük gösteriyorlar evet, gerçekten çok de. Çok güzel gerçekten de. Şimdi ufak bir şey daha hani e, hikayesi daha var. Onu da vaktimiz Tabii. yetince anlatmaya çalışayım. Teslim Abdal'ın torunu Derviş Ali Dede de dede denilen o da dedesi gibi divane ve ermiş bir kişi. Hı hı. Şeyh Hasan köyünün birkaç saat batısında Kaleköy var. Bu köyün yamacındaki dağda da Hazreti Muhammed'in zamanından Battal Gazi zamanına kadar gelip Hazreti Muhammed'in verdiği emaneti Battal Gazi'ye getiren Battal Gazi'nin piri Abdülvahab'ın yatırı bulmaktadır. Kaleköyün birkaç saat batısındayız ise Adaf köyü bulmaktadır. Derviş Ali bir gün Adaf köyünde bir cemde otururken şöyle der. Nefestir adamı talar, Adar'a elmayı salar. Üç Kürt oğlu suya dalar, battı mola, çıktı mola. Köylüler derviş halinin gerçek bir kişi olduğunu bildikleri için hemen adam koştururlar. Fırat Nehri kıyısındaki elma bahçesini kontrol ettiler. Bakarlar ki Kürt çocukları elma çalmaya gelmişler. Elma çalarken suya düşmüşler ve boğulmak üzereler. Hemen çocukları kurtarırlar. Bunun gibi hikayeler, hani menkıbeler çok fazla var. Teslim Abdal'ın şiirleri, hocam bunlarla ilgili bir şey söyleyebilir misiniz Sanat yönüyle ilgili en azından. Ee... Şimdi aşkın doğayı olabilir, zaten evet. hemen hemen bütün Hı. ozanlarımız işliyor. Ayrıca Teslim Abdal'da şöyle bir şiirlerine bakıyor, bakınca e, öğretici olduğunu görüyoruz. Evet. Zaten ozanların çoğunda var demiştik bu. Çünkü hep müzik arka planda kalır. Öncelikle amaç mesaj vermektir, bir şeyler öğretmektir. Ama hani öğretim ben bunu öğretim gibi değil orada. Aslında kendi kendine dersidir o. Söylediği şeyler önce kendi nefsini, kendi gönlünü mesela e, eğitmek, işte ne diyelim kendi iradesine evet. sahip çıkmak gibidir. Yani buradan yola çıkar ve biz oradan bir ders alırız. E, öğreticidir dedik. Eleştirel e, bakar olaylara. E, zaten dilleri hep sade, halk edebiyatı ozanlarımız. Evet. evet, evet. Resmen. aynen öyle. Yani kaç yüzyıl önce yazılmış şiirleri bugün bile hala çok güzel bir şekilde 7'den 70'e herkes anlayabiliyor. Dilleri arı duru. Ee, özellikle dedik ki işte Öztürkçe söylerler, akıcıdır, yerel söyleyiş biçimine ve adetlerine yer verirler. Bunun yanında da işte Bektaşiliği ve Anadolu Aleviliğini benimsedikleri için bu görüşü de yansıtmışlardır şiirlerinde. Biraz da şah, Şahatayi etkisi, etkisi de var de değil mi? Yani evet, sanki evet. artık Aynı. gerçi o şeyden dolayı dolayı hani Alevi Bektaşi etkisinden de. Evet, Allah için. Muhammed Aynı. Ali 12 İmam sevgisi tabii, tabii. de fazlaca var. Aynı şekilde teslim ablanın da Şahatayi gibi Siyasi bir yönü var aslında. Hı hı. Yani onlar da devlet koşuşturmalarına şey olmuşlar. Hı hı. Onlar da zulüm görmüşler. Evet, evet. Bir şekilde hı hı. koşturma geçirip hatta zindanlarda kaldıkları Aha. söylenmektedir. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Zamanımızda sanıyorum bitti hemen hemen. Evet. Ee, teslim Abdal İran Safavi Devleti yararına daha önce de kendilerinden söz ettiğimiz Ali oğlu vardı dedemoğlu evet. kul nesimi bunlardan bahsetmiştik hatırlarsanız hı hı. onlar gibi siyasal bir kişiliği var ve siyasal olaylara karışmış e, çabalara girişmiştir bundan dolayı da dedik ki işte e, zorlu da bir hayat geçirmişler aslında e, Teslim Abdal da ...Bedrettin Şeyh Bedrettin gibi düşünür ve onun yolundan gitmiştir. Tanrı'nın insan varlığında birleştiğini, onunla özdeşleştiğini, insanın Tanrı'nın ışığı olduğunu savunur diyoruz. Ve anlatacaklarım bunlardan ibaret. Aslında bir türkü daha söyleyeyim mi söylemeyin mi diye de biraz şey oldum, arada kaldım. Gafil, gezme şaşkın, bir gün ölürsün diye bir türkü var. Aslında iki tane ozan, hı hı. kul himmetin de karşımıza çıkıyor. Teslim Abdal'ın da sözler birbirine benziyor. ...karıştırılabilir. Ben sadece birkaç dörtlüğünü söyleyeyim ve onunla bitirelim. Tamam. Ee, şiir şeklinde söyleyelim. Gafil durma şaşkın, bir gün ölürsün. Dünya sana baki değil ne fayda. Ettiğin iş işlere pişman olursun, pişmanlığın ele girmez ne fayda. Bir gün seni iletirler evinden, hakkın kelamını kesme dilinden. Kurtulmazsın Azrail'in elinden. ...türlü türlü yolun olsa ne fayda. Söylersin de sen sözünden şaşmazsın. Helal mi haramından seçmezsin. Kepeğin tükenir su da içmezsin. Hep deryalar senin olsa ne fayda. Teslim Abdalı eydür çöksem otursam. Cümle varlığımı ele yetirsem. Şu yalan dünyayı zapta getirsem. Hep dünyalar senin olsa ne fayda diyor. Evet, göçeceğiz, gideceğiz ama bugünümüzü iyi değerlendirelim diyorum. Umarım bir hafta boyunca güzel vakit geçirirler, sağlıcakla kalırlar Radyo Havan Dinleyicileri. Diyorum ve hoşçakalın. Evet, Radyo Havan Dinleyicileri bu haftaki programımızda burada sona eriyor. Haftaya görüşmek üzere. Türkülerle kalın, hoşçakalın, dostça kalın. Türküler ve Yaşam programına ulaşmak için turkularveyasam.org.tr